Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...saatler. Türkçe'de saatleri... ...iki şekilde sorarak öğreniriz. Bir... İçinde bulunduğumuz zamanı, yani şimdiki zamanı öğrenmek için saati sorarız. İki, herhangi bir zamanı öğrenmek için saati sorarız. İçinde bulunduğumuz zamanı, yani şimdiki zamanı öğrenmek için saat kaç sorusunu sorarız. Herhangi bir zamanı öğrenmek için saat kaçta veya ne zaman sorularını sorarız. Saat kaç sorusunun cevabında geçiyor veya var kelimelerini kullanırız. Örneğin, günaydın kızım. Günaydın anne. Saat kaç? Saat 9'u 20 geçiyor. Eyvah, okula geç kaldım. Affedersiniz, tren saat kaçta kalkıyor? Saat 12'de kalkıyor. Özür dilerim. Saatiniz kaç? Saat on ikiye yirmi var. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Saat kaçta veya ne zaman sorusunun cevabında ise, geçe veya kala kelimeleriyle zamanı ifade ederiz. Hakan bugün buraya gelsin mi? Evet. Saat kaçta gelsin? Akşam saat altıyı yirmi geçe gelsin. Telefonda konuşma. İyi günler Müdür Bey. İyi günler. Saat kaçta işe geleceksiniz? Saat 10'a çeyrek kala geleceğim. Teşekkür ederim. Bir saatlik zaman diliminin dörtte biri olan 15 dakikaya çeyrek adı da verilir. 1 saatlik zaman diliminin yarısı olan 30 dakikaya ise yarım saatte denir. İçinde bulunduğumuz zamanı, yani şimdiki zamanı öğrenmek için saat kaç sorusunu sorduğumuzda, saat başı ise sadece sayı belirtilir. Saat kaç? Saat 3 Herhangi bir zamanı öğrenmek için saat kaçta veya ne zaman sorularını sorunca, eğer saat başı ise sayıya bulunma durum eki olan de, da eklenir. Ders saat kaçta başlıyor? Saat dokuzda. Buraya ne zaman geleceksin? Akşam altıda. Ne zaman tiyatroya gideceğiz? Saat sekizde. Şimdi okuyacağımız metindeki saatlerin kullanımına dikkat edelim. Benim adım Alp. Ben her sabah saat 7'de kalkıyorum. 7'yi çeyrek geçe duşa giriyorum. Saat yedi buçukta kahvaltıya başlıyorum. Kahvaltı yaklaşık yirmi dakika sürüyor. Saat 8'de evden çıkıyorum. Genellikle sekizi on gece otobüse biniyorum. Dokuza yirmi kala iş yerine varıyorum ve saat 9'da çalışmaya başlıyorum. Saat on iki buçukta yemek molası veriyorum. Bir saat yemek ve dinlenme molasından sonra, saat öğlen bir buçukta tekrar işe başlıyorum ve akşam saat beşe kadar çalışıyorum. Akşam saat altı buçuk otobüsüyle eve gidiyorum. Biraz dinlendikten sonra ortalama yedi buçuk sekiz civarında akşam yemeği yiyorum. Bazen televizyon izledikten sonra kitap okumaya başlıyorum. Bazen de hiç televizyon izlemiyorum, en geç saat on birde yatıyorum. Kaç? Saat 2'yi çeyrek geçiyor. Saat kaçta eve geliyorsunuz? Akşam 7'de. Ne zaman akşam yemeği yiyorsunuz? Saat 8'de. Genellikle saat kaçta yatıyorsunuz? 11-11.30 arası. İlk dersiniz saat kaçta başlıyor? Saat 8'i çeyrek geçe. Film ne zaman başlıyor? 8'i 10 geçe başlıyor. Uçak kaçta kalkıyor? Saat 2'de kalkıyor. Alo. Günaydın anneciğim. Nasılsın? Günaydın kızım. Sağ ol. İyiyim. Sen de iyi misin? İyiyim. Uyandırmadım ya. Yoksa yatıyor muydun? Sabahları erken kalkıyorum. Bu sabah da altı sularında kalktım. Bugün sana uğramak istiyorum. Ne zaman müsaitsin anne? Öğleden sonra her saat müsaitim. İstersen saat birde gel, öğle yemeğini beraber yeriz. Benim için bir erken. Saat 2'de o tarafta bir işim var. Saat üçe doğru gelirim. Önemli bir şey mi söyleyeceksin? Hayır. Sadece seninle biraz sohbet etmek istiyorum. Elbette kızım. Seni bekliyorum. Geç kalma. Tamam anne. Saat iki buçuk, üç arası gelirim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere kızım. Kolay gelsin. Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz saatler.